Siz nasıl gittiniz? Ne yaptınız? İşte dedim vallahi biz ilaçları doldurduk çuvallara. Aletleri de koyduk kollere. Yiyecek içeceğimizi, ilaçlarımızı aldık, gittik. İşte 100, ilk ilk gittiğimizde 178 ameliyat yaptık. 3000 hasta baktık. Dikayetkileri çok şaşırdılar. Çok hoşlarına gitti. Dediler ki tam dediler bizim istediğimiz şeyler. Biz Türkiye'den ...yurt dışına, Afrika'ya özellikle... ...bazı projeler yapmak istiyoruz... ...adam göndermek istiyoruz... ...adamı gönderiyoruz... ...zorla devlet memuru... ...adama 10 bin dolar para veriyoruz... ...gidiyor otelden çıkmıyor... ...kafayı çekip geliyor... ...biz istiyoruz ki iş yapacak... ...idealist insanlar arıyoruz... ...biz size destek versek... ...gider misiniz dedi... ...ben dedim ki gideriz tabii ki... ...siz gider misiniz dedi... ...vallahi dedim... ...tikahit ...biz ikinci grubu hazırladık ama... ...para yok yıllık izin yok dedim gidemiyoruz dika istedi ki yıllık izin kolay dedi biz sizi devlet adına görevli göndeririz hakikaten olur mu da olur dedim açtır yönetmeliği bak dedi deprem meselde dedi herkesi bulunduğu yerden görevlendiriyoruz buraya bir virgül atarız yurt dışına <gülüyor> devlet adına görevli göndeririz devlet için zor değil bu dedi çok sevindik işi çözdük devlet adına görevli gideceğiz peki dedim karşında hep devleti ben soğuk ve Asık suratlı biliyorum karşımdaki öyle değil. Çözme taraftarı. Ya, samimi. Peki dedim bizim yol parası ne olacak? <gülüyor> Kişi başı 3000 dolar. Air France'la gidiyoruz. Çünkü biz 2007'de giderken Türk Hava Yolları Afrika'da 5 ya da 6 ülkeye uçuyor. Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Güney Amerika başka bir yer yok. Şu an İstanbul'dan Türk Hava Yolları Afrika'da kaç ülkeye direkt uçuyor? 35 ülkeye. Fil dişi sahillerine bile direk gidebiliyorsunuz burada. Müthiş bir gelişme bu. Gerçekten de karşımdaki devlet yetkilisi, TİKA yetkilisi dedi ki doktor bey yol parasında da bir çözüm yolu bulabiliriz. Adam yumuşuyor. Şimdi ben de biraz sabırsızımdır, aceleciyimdir. Yani kafama koyduğum bir işi yapmam lazım. Adama pres yapıyorum. Efendim dedim hakikaten de biz uçak bileti ayırttık. Para olmadığı için alamadık. Rezervasyon da 3-5 gün sonra bitiyor. Aslında ben TİKA yetkilisine ki efendim biz dedim 28 kişilik bir grup hazırız yani 84 bin dolar civarında bir uçak parası ama dedim bizim rezervasyonumuz bir saat sonra bitiyor. <gülüyor> yani i̇stiyorum adam hemen alsın. Hemen almazsak dedim uçakta bu kadar büyük bir grup bulamayız alamayız gidemeyiz. Hemen bir görevliyi çağırdı. Kızım dedi git bu doktor beyin piyanolarına bak dedi rezervasyonlarına bunları al gel dedi. Bir saat sonra biletler elimde. Izini hallettik. Biletleri aldık. Mutluluktan uçuyorum. Mars'taki arkadaşı aradım. Metin dedim. Izini hallettim. Biletler de elimde hazır olun. Dedi ki ya bu kadar hallettin dedi. Kargo parasını niye düşünmedin? <gülüyor> Hiç aklıma gelmemişti. Oysa biz koli götürürken 250-300 koli götürüyoruz. O Frans Hava Yolları'nda 10 bin dolar kargo parası veriyor. Sıkına sıkına böyle üçüncü kez efendim dedim e, bu küçük bir şey ama dedim bu biletin yanında bir de bizim dedim bir maruzatımız daha var o da kargo parası 10 bin dolar kadar tutuyor. Dedi ki problem değil çık işte arkadaşlar size nakit olarak takdim ederler siz de o şeyleri faturalarını bize getirirsiniz sizin dosyanın arasına koyarız. Ankara'dan, İzmir'e neredeyse uçaksız uçacak. <gülüyor> Her şey halloldu. Malisa'ya gittik, hemen tekrar toparlandık. İkinci kez gideceğiz. İşte bu Tika'nın bayrağı. Bu da bakın standart bir Türk bayrağı. Şurada da var görüyorsunuz. Bakın buradaki Ay ve Yıldız'ın yerde çok dikkatli bakın. Bir de bu bayrağa bakın. Buradaki Ay ve Yıldız değişik mi? Bakın burada nerede? Burada nerede? Yıldız'ın yeri değişik. Bakın bu Büyük Sahra Çölü'nde bir fotoğraf. Şurada gördüğünüz bizim yol. Toprak bir yol. Büyük Sahra Çölü'nden geçiyoruz. Çünkü biz Nijer'de başkentte kalmıyoruz. Çat sınırında bir yere gidiyoruz. Bu yoldan geçerken 800 kilometrelik bir yol. Yolun belli bir kısmında karşımızda kara kara adamlar ve ellerinde bu bayraklar. Türk bayrağı. Şaşırdık. Tercümanlar indi konuştular. Zar zor anlaştılar çünkü kabile dili konuşuyorlar. Tercümanlar dediler ki... Bu kabire Tuvarek kabilesi çölde yaşıyor. Sizin buradan geçeceğinizi haber almışlar. Size bir jest yapmak istiyorlar. İkram edecek öyle kahveleri, pastaları bir şeyleri yok. Oturtacak bir kamelyaları da yok. Demişler ki biz bunları nasıl jest yapalım? Onları kendi bayrağıyla karşılayalım. E ee, standart bir bayrak yok. Ne yapalım? Kırmızı bir bezin üstüne kireç tozuyla ay ve yıldız yapmışlar. Eğer bu sinevizyon çok güçlü olsaydı o kadar güzel görünüyor ki. Kireci izleri orada inanılmaz bir şey. İndik adamlarla kucaklaştık. Bizim bayrak ellerinde konuştukları dili bilmiyoruz. Ama ellerinde standart olmayan bir bayrak var. Biz bunu ilk görünce anlamadık standart olmadığını, değişik olduğunu. Türkiye'ye dönünce fotoğraflardan anladık. Ve yola devam ettik. Sonra Ankara'da TİKA bize dedi ki bu projelerin devamı için... Sizin bir dernek kurmanız lazım. Gittik Maniz'de bir dernek kurduk, Sağlık ve Eğitim Derneği şeklinde. Bu derneğimizin tüzüğünü, her şeyini, TİKA yazışmaların hepsini şöyle bir USB'ye koydum. Türkiye'de bütün illere, bütün ilçelere davet ettiğinde, doktor arkadaşlar da oluyor. Onlara da dedim ki, zaten onlar da sordu bana, nasıl yazıştınız, nasıl parayı aldınız, nasıl bu protokolü yaptınız? Ve onlar da buna ilgi gösterdiler. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerindeki doktor arkadaşlar benzer dernekler kurdular. Ve her birisi Afrika'da bir ülkeye gittiler. Şimdiye kadar toplam Afrika'ya giden doktor arkadaş sayısı tahmin ederim. Rakamların 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Tahmin ederim 2 bin civarı. Toplam yapılan ameliyat 150 bini geçmiştir. Bakılan hasta sayısı belki 1 milyona yaklaşmıştır. Büyük rakam. Petrol ve doğal gaz zengini olmayan bu ülke için... Bu rakam çok büyük bir rakam gerçekten. Ve bakın şu an Türkiye'deki doktor arkadaşların kurduğu birçok derneği her bölgede federasyon haline getirdik. Ve her federasyon Afrika'nın bir ülkesinde şu an hastane açıyor. Sonlara doğru onları anlatacağım size. Bu bizim derneğimiz. Bu bizim derneğimizin Manisa'daki deposu. Bakın malzemelerimizi görüyor musunuz? Arkadaşlar ilaç ayırtıyorlar. İlaçları büyük kutulara kağıtlarını ve içindeki prospektüsleri atıyoruz. Neden? Neden? Kargo kilosu artmasın, parası çok tutmasın diye. Ve bakın kolilerimize ameliyat malzemeleri, hediyelik tişörtler, kolilerimiz doldurulmuş. Fransız Hava Yolları uçağı alacağı kolinin ölçüsü var. 51, 51, 51. Başka koli koyarsanız almıyor. İki kat para alıyor. Özel koli alıyorduk bu şekilde. Standart koliler. Bakın İstanbul'da havalanına gelmişiz. G terminalinde. Bu koli miktarı böyle devam ediyor. Havalarında yerler gökler bizim koli. Bir seferinde 265 kolimiz vardı. Türk Hava Yollarından bir yetkili bizi gördü dedi ki ya doktor bey dedi kanuni bile zikaret var seferinde bu adam koli götürmemiştir. <gülüyor> Ama kahvaltıda yiyecek de her şey içinde. Bir hastane taşıyorsunuz sonra geri getiriyorsunuz. Şu bizim kolimiz bakın büyük bir koli. Bunların dışında standart dışı. Bunun içinde buzdolabı olduğunu zannetmeyin. Ameliyat yapmak için, göz ameliyatları için bir mikroskop gerekiyor. Böyle bizim de ilk bulduğumuz mikroskop ödünç ve eski model tabii çok ağır. 250 kilo ikiye bölüyoruz. 125'er kiloluk bir koli yapıyor size. Gavur gibi bir şey. Şurada da bir bavul görüyorsunuz. Onun içinde endokameralar var. Hani mideyi barsağa görmek için. Ve bakın 28 kişilik ekip İstanbul'da buluşmuşuz, gidiyoruz. İlk giderken hani birçok ülkeden aktarma yaparak gidiyorduk. Air France'la, Libya Hava Yolları'yla, Kenya Hava Yolları'yla. Kenya'nın başkenti Nairobi'ye kadar gittik, orada uçak değiştiriyoruz. Kenya Hava Yolları'yla Kamerun'a gideceğiz, oradan Orta Afrika'ya geçeceğiz. Yol 3-4 gün sürüyor zaten, aktarmaların arasında 10 saat var, Türkiye'deki gibi hemen olmuyor. Kenya başkenti Nairobi'de hava alanında 12 saat bekleme yapacağız. 3 arkadaş uyuyor havaalanında Kenya'da. Bu şu an Balıkesir Sağlık Müdürü, Manisa Sağlık Müdürü, şu sırtı dönük yatan arkadaş da Manisa'daki Akıl Hastanesi'nin başhekimi. <gülüyor> akıl Hastanesi'nin başhekimi deyince niye güldünüz? Diğerlerine gülmüyorsunuz. Ama merak etmeyin her yerde böyle. Diğer ikisine gülen yok. Akıl Hastanesi dediğim zaman herkes gülüyor. Demek ki tipik Anadolu insanı aynı şeye gülüyor. <gülüyor> Casablanca'da uçak değiştiriyoruz. Fas Hava Yolları'yla ve sonunda dünyanın en fakir ikinci ülkesinin başkentine havaalanına inmişiz. Kolilerimiz. Bu havaalanı o kadar küçük ki yemin ediyorum bu salon ondan büyüktür. Küçücük bir salon. Gittin mi abi buraya? Tek katlı. Ve ilk gittiğimizde biletler <gülüyor> elle kesiliyor. Bilgisayar yok. Uçağa binerken bir turnike zannedersiniz, bir kirli ip var bağlamışlar, çözüyorlar, geçiyor gidiyorsunuz. Haftada iki uçak iniyordu, salı ve perşembe günleri, Fransa Hava Yolları. Onun dışında uçak inmeden bir saat evvel elektrik açıyorlar, uçak indikten bir saat sonra kapatıyorlar. Böyle bir küçücük havaalanı. İşte bu havaalanla kollarımızı indirdik ama burada kalmayacağız biz. 800 kilometrelik bir yol bizi bekliyor, Doğu Afrika'ya doğru Çat sınırında bir bölgeye gideceğiz. ...dünyanın en kurak, açlık ve sefaletin en yoğun olduğu, ortalama ömrün 38 yıl olduğu, bebek ölüm hızının en yüksek olduğu bir yere gideceğiz. Bir minibüs kiraladık. Doktor Mustafa Merter, o güzel insan bu. Bu da ilk gönüllü bayanımız dişe Ekim Mustafa abi ilk gittiği için yolu biliyor, bir minibüs kiraladık başkentten. Kolileri koyacağız, içine bineceğiz ve o yolu devam edeceğiz. Hatta iki minibüstü pardon kolleri almadığı için kolin, minibüsün birisi hep koli doluydu neredeyse. Mustafa abi dedi ki bir de jip kiralasak çok iyi olur çünkü çölde köylere gideceğiz bu minibüs gitmez dedi. Peki kiralayalım minibüsü kiraladığımız adama gittik dedi ki jip bulamazsınız kiralık. Sağlık Bakanlığına Japon hükümeti jip hediye etti. gidin onu kiralayın. Mustafa abi geldik burası Nijer Sağlık Bakanlığı'nın odası. Şurada Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı arkada. Şu adam müsteşar. Bu da müsteşar yardımcısı. Mustafa abi geldi. Müthiş bir Fransızcası var. Adam anlatıyor. Paramız, pulumuz, ilacımız, aletimiz, her şeyimiz var. Hiçbir şey istemiyoruz. Bize bir jit kiralayın. Parasını, yakıtını ve şoförün parasını verelim. 15 bin kiralayacağız. Çölde 15 bin kalacağız. Anlattık, anlattık, anlattık. Adamın duruşu hiç değişmedi. Sabah olsun düşünürüz. Kalacak yer yok bizim. Ve yol var önümüzde gitmemiz lazım. Vakit kaybetmememiz lazım. Hemen aklımıza bir şey geldi. Hediyeleşmek sünnettir. Adama bir hediye verirsek belki iş kolaylaşır. Yanımızda bulunan bir kol saati vardı. Küçük kol saatleri götürmüştük. Hediye ederiz diye. Adama saat hediye ettik. Bakın saati alınca nasıl bulursun. <gülüyor> <gülüyor> saati aldı. Ama kafırda bir değişiklik yok. E, jip diyoruz. E söyledim ya diyor yarın sabah düşünürüz. Aa saat boşa gitti. İçimizde Oktay diye bir arkadaş var. Oktay diyor ki abi izin verin ben bu adamdan saati geri alayım. O <gülüyor> bize yakışmaz. Bu saati alıp gülümseyen müsteşarın yanına yardımcısı geldi. Biz oradayken. Bu kadın geldi telaşla bize diyor ki benim size bir minnet borcum var. İzin verirseniz bu minnet borcumu bugün ödemek istiyorum. Dedik ne millet biz seni daha tanımıyoruz bile adını bile bilmiyoruz. Adını söyledi Fatıma orada Fatuma diyorlar. Fatıma Hanım söyledi dedi ki ben odamda oturuyordum camdan pencereden dışarı baktım. Beyaz adam gene Fransızlar geldi zannettim. Fakat bazılarınızın çantasında ve tişörtünde Türkiye haritası ve Türkiye bayrağı vardı gerçekten de. Ve o zaman hep tarih kitaplarından okuduğum ben sizi dedi, tanıyorum tarih kitaplarından, Osmanlı olarak biliyorum ama hiç görmedim hayatımda dedi. Ta 2004 yılında Türkiye'den dört öğretmen, Hollanda'dan beş tane de iş adamı geldiler. Burada ilk defa bir Bedir Türk Kolejini kurdular. Benim iki çocuğum ilk öğrencileri. Çocuklarımın derslerine yardım ederken onların öğretmenleriyle, onların müdürleriyle, onların belletmenleriyle tanıştım. Ve tarih kitaplarında gördüğüm o insanlar karşımda böyle insan olarak ete kemiğe bürünmüş olarak gördüm. Ve o tarih kitaplarında yazan şeylerin sizin hakkınızda doğru olduğunu, o senaların az bile olduğunu hissettim. Ve benim çocuklarımın kaderini değiştiren sizlere nasıl minnet öderim diye düşündüm hep. Hep fırsat kolladım. Bana bugün bu izni verin. Bu an bir size beş dakikada halledeyim. Gerçekten on dakika sonra jip geldi, parasını ödedik. Ve jipi de aldık, yola çıktık. Bakın, bazen İstanbul'dan Casablanca'ya, oradan bir uçak değiştiriyoruz buraya. Buraya kadar uçakla şu aradaki noktalı çizgi olan yer, çat sınırına kadar olan bölge 800 kilometre. Yaklaşık 20 saat sürüyor. Yolun 140 kilometresi asfalt, gerisi çar. Bu yolu şu minibüsle kat edeceğiz, kolilerimizi görüyorsunuz. Bu minibüsün iki özelliği var. Böyle minibüsü Ataşehir'de bulursanız müzeye koyarsınız. Minibüsün kliması yok, önemli değil. Sıcaklık 55 derece. Pencereyi açsam da 55, kapatsam da 55. <gülüyor> minibüsün ikinci özelliği amortisörü yok. Amortisörün olmaması ne demek minibüste biliyor musunuz? Yolculuğa başlarken karaciğeriniz sağda, bitince sola geçiyor. Bu yolculuğu oturarak tamamlayan birisi olmadı şimdiye kadar. <gülüyor> Hemen 100 kilometre sonra herkes bir koltuk bir koltuk arası birbirinin üstünü buluyor yatıyor. Mümkün değil tamamlanamaz. Üç kez gittim bu yola dördüncüyü gitmeye katiyen gözüm almıyor. Çok zor bir yolculuk yani o kadar zor bir yolculuk ki. işte yola çıktık Mustafa abi dedi ki yol 800 kilometre. Yolun tam ortasında bir şehir var orada mola vereceğiz. Orada benzin istasyonu tuvalet Lavabo istirahat yapacağız. Peki dedik. Tedbirlerinizi alın. Tedbirleri aldık. Sabah oldu çölde evler ve köyler görüyoruz ilk defa. Bu manzara karşısında etkilenmemek mümkün değil. Çok şaşırdık. Bu manzarayı görünce 400. kilometrede bir benzin istasyonu gördük. Neymiş abi? Total hangi ülkenin? Fransızların. Burası hangi ülkenin sömürgesi? Fransız. Herhalde burada Türk petrol ya da petrol ofisi olmaz değil mi abi? Adamın kendi çöplüğünde, kendi şirketi olur diye düşündük. Ve bakın, benzinci çocuk bu. Şu sağ elimdeki nedir? Kim dedi Huni? Kim dedi abi? Sen dedin? Sen demedin. Sen mi dedin abi? Hadi sen dedin Huni. O Huni değil abi bak. O bir benzin pompası bak. Benzin böyle konuluyor. Bu benzinci çocuk da zor tutuyor. Kaçacak şişelerde benzinleri görüyorsunuz. Şimdi... Peki bu Huni, bu ne olabilir? Bakın üç kırmızı, mor, mavi, yeşil Huni'yi dikmişler. Bir tane sağlam pompa elde etmişler. Bu pompanın adı ne olabilir? Bakın size söyleyeyim. Ultra, turbo, tam otomatik benzin pompası. <gülüyor> üç kırıktan bir sağlam elde ediyorsunuz. Tabii biz buraya gelince ilk içimizde bir tane bayan vardı Şenay Hanım, diş hekimi. 14 kişimiz centilmenlik var. Şenay Hanım dedik. Önce lava boya siz gitseniz. kızacağız 400 kilometrenin verdiği sıkıntıyla. Tamam dedi. Çizgi filmlerdeki frek çakmak taş gibi böyle vın diye gitti. 10 saniye sonra nefes nefese geri geldi. Renk solmuş gözler illeşmiş böyle. Panik halinde. Ne oldu Şenay Han'ın? Ben 400 kilometre daha sabrederim dedim. Siz gidin. Gittik. Bu çanta Şenay Hanım'ın. Pencerenin arkasında örümcek ağları. Bakın total yazıyor. Total Fransızca hepsi demek. Adam bizi uyarıyor. Tuvaletin hepsi burası. Dikkatli olun. Şunun ne olduğunu tahmin edersiniz. Bu yolda karşılaştığımız en güzel lavabo, tuvalet tesislerinden birisiydi. Tabii, bakın minibüsümüz bu. Koliler ikide bir düşüyor. Adam bağlamayı bilmiyor. Bizim film Esat Bey ikide bir inci kan ter içinde kaldı. Afrika'da çok ter dökünce Afrika çekiyor insanı. Bir yıldır Somali'de açtığımız hastanenin başında inşaatıyla uğraşıyor. Bu da bir ikindi vaktim mola verdik bakın. Minibüsün sol tarafındaki camdan çektik fotoğrafı. Çocuklara bisküvi uzatıyoruz. Şu kızın yüzünde bir korku, bir tereddüt, bir endişe var mı? Var. Neden? Camda kim var? Beyaz adam. Kim olduğunu sanıyor? Avrupalı beyaz adam. Ataları, kultakinteleri Avrupalı beyaz adam nasıl yakaladı? Böyle bir şey vererek yakaladı. Bunu bildiği için beyaz adamdan önce korkuyor ve çekiniyor. Ama bizde ne var? Korku giderici üç sihirli kelime var. Nedir onlar? <gülüyor> Merhaba, Bismillah, Selamun Aleyküm. Bak dedik, çocuklar şekerlerimizi almış mı? Bakın ellerinde şekerler. Şu erkek çocuk tamamen çıplak, ablasının belden yukarısı çıplak. Neden çıplaktır dersiniz? Hava sıcak olduğu için midir? Elbise bulamadığı için mi? Elbise bulamadığı için. Bu kadar bulduğu için. Erkek çocuklar istisnasız 7-8 yaşına kadar çoğu çıplak. Birçok fotoğrafta rastlantısal olarak göreceksiniz. Evet, minibüsün sağ tarafından bir fotoğraf, sazdan, samandan, ottan bir ev. Önünde dört çocuk, elimizden tutacak kimse yok mu diyor. Şu ablaların, şu iki numara, üç ve dört numaranın tamamen çıplak olduğunu fark ediyorsunuz bakın. Merak ettik, civarda başka ev de yok. Tercümana sorduk, nedir durumları, git bir öğren, tercüman gitti, öğrendi, geldi. Bu ablanın duruşunun özel bir anlamı varmış psikolojide. Çaresizlik duruşuymuş bu. Tercüman dedi ki, babaları 3-4 yıl evvel, anneleri 3-4 ay evvel ölmüş, 4 çocuk bu. Bu çölün ortasında, bu ottan evde tek başına yaşıyorlar. Etrafta kimse yok. Yolda E5 karayolu değil. Arada sırada birisi geçiyor. Minibüste duramazsınız, hemen indik. Evin içine girdik. Bir ağaç dalının üstünde 3-4 çanak, bir fenerin camı kırık, görüyorsunuz. Karyolanın her iki tarafı kırık, üstünde bir hasır... Anneden babadan kalan 3-5 kıyafet yerde sönmüş bir ocak. Bir evin annesi babası ölünce orta direk yıkılır mı? Alın size. Bu evin bütün kapkacaklarını kontrol ettik. Şunlar boş. Şunlara da baktık. Yeminle söylüyorum. Yiyecek bir şey arıyoruz. Ne hazırda ne de hazırlanabilecek tek lokma bulamadık biz bu evde. Ve bir şeyler bıraktık. Yola devam etmek zorundayız. Çünkü 800 kilometre sonra çölde bizi bekleyen hastalar var. 800 kilometrelik yol bitti, çölde kiraladığımız ev, enjektörlerimiz, ilaçlarımız, malzemelerimiz, gazlı bezlerimiz, antibiyotiklerimiz, ilaçlarımız, evimizi görüyorsunuz uzaktan, duvarında klimayı görüp elektrik olduğunu sanmayın, jeneratöre mazot koyarsanız elektrik var burada. Ve bir mutfağını görüyorsunuz, bidonun üstünde çaydanlık, tava, tencere, bir de milangaz. Bu ev 3 oda ve bir tuvaletten oluşuyor, banyosu yoktu çünkü su sistemi yoktu. Biz bu yukarıya bir bidon koyduk zannedersem. Zaten ilk gittiğimizde 4 ya da 5 gün banyo hatırlıyor mu? Çünkü banyo yapacak kadar su burada bulma şansımız yoktu. Ya da biz bilmiyorduk diyelim. Bakın bu evdeki yatakları kullanamazsınız. Zaten doğru düzgün yatak bulamazsınız. Bulduğunuza yatamazsınız. Türkiye'den sünger yatak gitmez. Ne gider? Şişme yatak. Arkadaşlar yatakları şişiriyorlar, sabah olmuş topluyorlar, duvara iki bir çarşaf arkasında giyinip soyunmak için. Küçücük bir ev bu. Üç oda, bir koridor, bir de tuvaletten oluşan. Tabii 28 kişi gittiğimizde sığamadık, bir kısmı bahçede yattı. Manisa'daki derneğimizle biz sadece Nijer'e gitmedik. Orta Afrika'ya gittik üç defa, Orta Afrika Cumhuriyeti. Katolik bir ülke, %85'i Katolik. Biz din, dil, ırk ayrımı yaparak gitmedik ki. %85'i Katolik olan bir ülkeye gittik ve en çok da burada sonuçlar derdik, sonuçlar çıkardık. Bu Orta Afrika'dan bir bay, e, kapı ve hastane fotoğrafı. Burkina Faso'ya da gittik, Pakistan'a da gittik. Görüyorsunuz Orta Afrika'daki arkadaşları ve... Korkma, sönmez bu şafaklarda üzerine al. Bu ilk gittiğimizde hasta baktığımız bina, hastane diyemeyeceğim çünkü hastane değil. Tek özelliği bir büyük oda bir küçük oda, koridor ve duvarlar fayans kaplı görüyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Bir de şu masadan iki tane var. Başka hiçbir şey yok burada. Buranın her tarafını donattık ve hastane olarak kullanmaya başladık. Manisa'daki derneğimizin üyesi doktor arkadaşları görüyorsunuz. Yusuf Bey, uroloji uzmanı, şu an Marmara bölgesindeki doktor arkadaşların birleşerek kurdukları Etiyopya'daki hastaneye Altı yaşında ve altı aylık iki çocuğuyla beraber istifa ederek hanımı da doktor oraya gitti. Orada çalışacak. Çok zor bir şey aslında. Begüm Hanım, Selim Bey, Sinan Bey, Mümtaz Bey, Murat Bey. Ve bakın bizim ilk gittiğimizde hasta baktığımız yer şu çatısı gördüğünüz yer. Burası da evimiz yan yana. Şurada evin masasının bacağının kırık olduğunu görüyorsunuz. Şu her tarafın sinek telleriyle kaplı. Kapılar, pencereler sineklikle kaplı. Neden biliyor musunuz? Çünkü dünyanın en tehlikeli e, sıtması burada. Bu tehlikeli sıtmayı bulaştıran sivrisinekler de burada. Onun için kapılar, pencereler sineklikle kaplı. Biz de bu bölgeye gidince ilk giderken Sağlık Bakanlığı'na başvurduk. Sağlık Bakanlığı dedi ki siz nasıl gidiyorsunuz tedbir almadan? Ne tedbir alacağız? Sizi aşılayacağız dedi. Hepimiz aşı yaptı. 10 haftalık ilaç verdi. 6 hafta önceden başladık. 10 hafta kullanacağız. Bir de Ankara'daki Sağlık Bakanlığı'nda bir yetkili bir liste çıkarmış. Herkesin kan grubu yazıyor. Benimki kırmızı yazıyor. ABRH pozitif. Tek ABRH pozitif benim. Yetkili olan Kamuran Bey bana dedi ki Doktor Bey Afrika'da en şanslı sensin. Neden? Sivrisinekler ABRH pozitifleri çok az ısınır. Ama bir sevindi bir hoşuma gitti. Arkadaşlar çantalar dolusu ilaç alıyorlar. Ben hiçbir şey almadım. Uçakta da makara yapıyorum arkadaşlarla. Sinekler sizi ısıracak, bana bir şey yapmayacak. Koruyucu bir kan grubum var. İyi. Orada 6. 7. gün, <gülüyor> Ne olmuşum? Gözler kaymış. <gülüyor> Tuş olmuşum, ekartı olmuşum. Zangır zangır titriyorum. Nefes alacak kadar şeyim yok. Takatım yok. Sıtma böyle bir şey. Nefes alasınız gelmiyor. Ki o kadar gücünüz kalmıyor parmağımdan kan aldılar baktılar yerli bir sağlık meyamuru sıkmasınız dedi hiç inanmadım çünkü yüzde otuz öldürücü bir sıtma bu gittim kendim de baktım gerçekten sıtmayım. öğrendiğim e, görüntüye benziyor yerli bir doktor Hamidullah Hamidullah dedim ben niye sıtma oldum e sinek ısırdı dedi e biliyorum Hamidullah dedim beni niye ısırdı niye ısırmasın ki dedi e bana Türkiye'den dediler ki A, B, R, pozitif kan gruplarının sivrisinekler az ısırır. Burada da ilk benim ısırdı. Ha dedi. Bu bilgiyi Afrika'daki sinekler bilmiyor dedi. <gülüyor> Ama diğer arkadaşlarım da sonra tek tek sıtma oldular. Ben o zaman biraz rahatladım onlar da sıtma oldu diye. Ben ikinciye oldum bir de. İkinciye olduğunu kimseye söyleyemedim. Çünkü arkadaşlar çok korkacaklar. Başka bir ülkede bir daha oldum. Bu evimiz, cibindiriklerimiz. Ve... Bizim çocuklarımız onlar, bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız onlar, bizim evlatlarımız, sevgiye, şefkate. Evet, şarkıyı duydunuz. Bize tedaviye gelen çocuklardan birkaçı. Bakın şunu uyuduğunu zannetmeyin. Ateşi yüksek ve hasta olduğu için böyle. Bak sinekler gözüne burnuna giriyor farkında değil. Burada bütün çocukların ağladığını görürsünüz. Gözü burnu ağzı akan çocuklar ve sürekli ağlayan çocuklar. Neşe saçan çocuk burada bulmak çok zor. Biz de merak ettik. Niye bütün çocuklar böyle mızıl mızıl ağlar. İçinizi eritir o çocukların duruşu. Şu çocuğu muayene ederken bu çocukların niçin ağladığını anlamıştık. Bakın bu çocukların için ağlıyor. <Gülüyor> Hiç aklımıza gelmemişti. Böyle bir sebep. Oysa biz uzun süre aç olarak kalmayı Temmuz-Ağustos ayında oruç tutarsak 15-16 saat aç kalıyoruz. İyi bir da, iyi bir sabur arası. Burada aç kalmak, 2-3 gün bir şeyi yemezse aç kaldım diyor. Öyle bir gün falan çok önemli değil. 3 öğün yemek yeme çoktan unutulmuş bu bölgelerde. Bakın buna içiniz dayanamadı, belki içiniz sızladı. Bir görüntü daha. Gözlerini görüyor musunuz? Normal büyüklükte kalan sadece gözleri. Vücudu görüyor musunuz? Bir el bütün vücudu kavrayabilir. Kaç yaşındadır dersiniz bu? Sekiz yaş civarında bu. Ya dişi hiç çıkmamış, ya dişleri dökülmüş. Tercüman da bilmiyor. Bakın. Bir başka çocuk, koltuk altında deriler büzüşüp kalmış. Deri 2-3 numara büyük. Şu hareketi ilk gittiğimizde 3-5 gün hiç yapamadık. Çocuğun derisini çekiyorsunuz, böyle 3-5 santim geliyor ve orada kalıyor deri. Bizim çocuklarımızı eve gidin, derisini tutamazsınız. Tutsanız geri gider anında. Burada bu şekilde 3-5 santim uzakta deri buruşup kalıyor. Yani deri vücuda 3-5 numara büyük burada. Ne demek bu? Zayıflanmış, deri büyük kalmış, bir deri ve bir kemik tam bunlar hak ediyor. Bakın 20 yaşında birisi. Hiç 20 yaşında bir gövde var mı burada? Biz oradayken ölenlerden birisi. Ve bakın şu kırmızı başörtülü kadını görüyor musunuz? Nasıl bak mutlu bir şekilde çocuğuna bakıyor. Serumu biz takmışız. ...hasta baktığımız oda, ameliyat yaptığımız yer, koridor burası da. Burada 30-40 tane çocuk yatıyor. Karyola falan yok. Yerde, tahtanın üstünde, bir sandalyede. Bakın şu serum koluna geliyor. Kadın da bakıyor yüzüne. Çocuğum iyileşecek diye bize getirmiş, tedaviye başlamışız. Burada bütün çocukların kalçaları küçücük, göğüs kafesleri incecik, karın böyle patlayacak kadar şiştir. Neden? Vücuttan bir gram protein eksilirse kaç gram su gelir... 10-12 gram su. Nereye gelir? Vücudun en gevşek yerine. En gevşek yer neresi? Karın bölgesi. Karın dev gibi şişer. İncecik bacaklar, incecik kollar. Çocuklar ayakta duramaz. Dengeyi sağlayamazlar. Bazen göbek deliklerinin açıldığını, oradan sarı bir suyun aktığını görürsünüz. Çünkü vücuda biriken su bir yerden tahliye olacak. Ve bakın kadın ne yapıyor? Ne yapıyor? Kadının çocuğu olmuş? Şurada bir kadın daha ağlıyor. Onun çocuğu da ölmüş bakın. Yani hemen iki çocuk ölmüş. Kadın ağlıyor. Bu koridora her saat başı çıktığımızda birkaç çocuğun öldüğünü görüyorduk. Ölümle hayat dünyanın hiçbir yerinde bu kadar iç içe değildir. Hiçbir anne baba yoktur ki burada çocuğunu ...gömmemiş olsun. Canım. Gerçekten de... ...çocukların tek başına mezarları bile yok burada. 30-40 çocuk tek yerde mezarı. Mezar taşları da olmuyor. Hiç görmedik. Fotoğraflamak istedim. Bir çocuk mezarı göreyim dedim. Ne yazık ki öyle bir çocuk mezarı göremedik. Bir başka çocuk. Bakın... ...başını dik tutamıyor, dizine dayanmış. Dizini göğsüne dayamış. Her tarafı toz toprak içinde... Kollar takatsızca yere düşmüş. Ses çıkaran bir oyuncak salladık. Şu koluyla, şu eliyle uzanıp alır mı diye. Çocuk ne yazık ki bizim ses çıkaran oyuncağı başını bu kadar kaldırdı, gözlerini bu kadar açabildi. Uzattığımız oyuncağı bu çocuk alamadı. Oyuncağı veremedik çocuğa. Çünkü oyuncu alacak kadar şeyi yoktu zaten. Kudreti yoktu ve bakın kendinden geçmiş halde olduğunu nasıl görüyorsunuz. Herkesin yüzünde kendi kabile işareti var. Hausa, pöl, filani ve Tuareg. Çocuk göbek kordonu kesilirken o keskin aletle kabile işaretleri herkesin yüzüne yapılıyor. Neden? Dünyada en çok bebek hırsızlığı, çocuk hırsızlığı nerede var? Burada. En çok organ ticareti nerede var? Burada. Çocuklar niye çalınır? Karaciğeri, gözü, böbreği için çalınır. Buralarda... Karayolu yok ama çölde küçük uçakların inip kalkacağı toprak pistler var. İnanılır gibi değil. Dünyada en çok yetimhanenin olduğu yer burası. Çat, Mali, Burkina Faso ve Nijer'de 150 kadar yetimhane var. Anne baba erkenden ölüyor. Anne babanın da yaşı ortalama ömrü düşük. Erkenden anne baba ölünce öksüz ve yetim kalan çocuk nereye düşüyor? Yetimhanelere. Yetimhanelerin başında kim var? Adolf, İvan, Richard, Elizabeth, Helga'lar var. Gönül çok isterdi. Ali'ler, Hasan'lar, Hüseyin'ler de bu yetimhanelerde olsun. Bu yetimhanelerde doğru mu kayıt bile yok. Ölen çocukların kaydı bile yok burada. Kim kime dumduma, kimin nereye gittiğini bilemezsiniz, bulamazsınız. Biz